Bismillahirrahmanirrahim. Evet, yeni bir soruya başlıyoruz. Nisa suresi. Oysa imnı bastan geliyorsa Nisa suresinin Medine'de nazil olduğunu söylemiştir. Nisa suresi nazil olunca salatü vesselam artık bundan böyle habis yoktur buyurmuştur. İbn-i Mesud, Nisa suresinde beş ayet vardır ki... ...onlarla birlikte dünya ve dünyadaki şeylerin benim olması beni onun kadar sevindirmez Onlar Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz ayeti. Yani Nisa 40. Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınınız. Nisa 31. Allah kendisine ortak koşmayı, koşmayı bağışlamaz. Nisa 48. Onlar kendilerine yazık ettikleri zaman sana gelip nişah atmıştır. Kim bir kötülük yapar veya kendine zulmeder de, sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ın kafır ve rahim olduğunu görür. Nisa yüz on ayetleridir. Evet. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla 1- Ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan ondan eşini var eden ve ikinizden birçok erkek ve kadın üreten Rabbinizden korkun kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan korkun da akrabalık bağını kesmekten sakının muhakkak ki Allah sizin üzerinizde tam bir gözetleyicidir Burada Allah Azze ve Celle ilk yaratılışa işaret ediyor. Ve yarattıklarına kendisinden korkmalarını ki bu korkma eşi ve orta olmayan tek Allah'a ibadet ve kulluktur. Korkmayı emrediyor. Kendilerini bir tek nefisten, Adem'den yarattığını, gücüne, kudretine dikkatini çekiyor. Ondan da eşini Havva'yı var ettiğini bildiriyor. Ve Allah Hazreti Havva'yı Adem uyurken onun sol arka kaburga keminden yarattığını ve Hazreti Adem uyandığında Hazreti Havayı görerek hoşlanmış ve birbirlerine ısınmış yek diye yadırgamamışlardı. Evet. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre kadın erkekten yaratıldı ve Allah kadını erkeğe muhtaç kıldı. Keza erkeği topraktan yerden yaratan Allah onun da ihtiyacını topraktan yerden kıldı. Kadınlarınızı hapsedin, kadınlarınıza sahip olun. İnan Hissalatü Vesselam muhakkak ki kadın kaburga kemiğinden yaratılmış. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı da üç tarafıdır. Eğer onu düzeltmeye kalkarsan kırarsın. Eğer ondan faydalanacaksan eğri olarak faydalanabilirsin demiştir. Allahu Teala Adem ve Havva'dan birçok erkek ve kadın yaratan, üreten, onları sınıf sınıf, renk renk, nitelikleri ve dilleri ayrı ayrı, alemin çeşitli köşelerine dağıtan, Rabbinizden korkun, kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan, ona itaat etmek suretiyle korkun da, akrabalık bağını kesmekten sakının buyuruyor. Evet. Bir hadis-i şerifte sanki Görüyor musun gibi Allah'a ibadet et. Eğer sen onu görmüyorsan bil ki o seni görmektedir buyurarak. Her şeyi görüp gözeten Allah'ın murakabesine işaret edilmiş. Yine bunun içindir ki allah Teala burada yaratıkların aslında bir baba ve anneden olduğunu zikretmekte. Böylece yek diyene sevgi besleyecekler, güçsüzlere merhamet ve şefkat göstereceklerdir. İki, yetimlere malları verin. Temizi muzlara değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Eğer yetim kızların hakkını gözetemeyeceğinizden korkarsanız, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, üçer ve dörder olmak üzere nikahlayın. Şayet aralarında adalet yapamayacağından endişe ederseniz, o zaman bir tane almalısınız. Veya sahip olduğunuz cariye ile yetinmelisiniz. Bu adaletten sapmamanıza daha uygundur. Kadınların nehirlerini seve seve verin. Şayet ondan bir kısmını gönül hoşluğu ile size bağışlar de Onu afiyetle yiyin. Allah-u Teala yetimler bali olduklarında mallarının kendilerine verilmesini emrederek, onların mallarının kendi mallarına katılarak yenilmesini yasaklıyor. Ve temizi murdara değiştirmeyin buyuruyor. Sa'd-i Cübeyr der ki, insanların mallarından haram olanı kendi helal mallarınızdan değiştirmeyin. Yine o şöyle diyor, kendi Helal malınızı saçıp savurup da onların haram mallarını yemeyin. Evet. Bu büyük bir günahtır demişti. Enes'ten gelen bir rivayette ise kardeşlerim. Ebu Eyüp Eyyub, Ümmü Eyyub'u boşamak istedi. Ali Ve Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda izin istedi. Efendimiz, Ümmü Eyyub'u boşamak günahtır Unutup boşama buyurdu. Ebu Talha Ümmü Süleym'i boşamak istedi. Aleyhissalatü Vesselam'dan muhakkak ki Ümmü Süleym'i boşamak günahtır. Bundan vazgeç buyurdu. Bu ayet kelimenin anlamı şöyledir kardeşlerim. Yetimlerin mallarını kendi mallarınızdan beraber yemeniz büyük bir günah, büyük bir hatadır. Bundan sakının. Allahu Teala eğer kendileriyle evlendiğinizde, Yetim kızların haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız size helal olan diğer kadınlardan seçer, nikahlayın. Sizden birinizin yanında bir yetim kız bulunursa ona mehirli misal veremeyeceğinizden korkarsa onun dışındaki kadınlara yönelsin. Bu onların nikahlasın. Zira onlar çoktur. Ve Allahü Teala bu konuda bir darlık zorlaştırmada koymamıştır. Ayşe annemizden gelen bir rivayette birinin yanında yetim bir kız vardı. Onu kendine nikahladı. Yetim kızın bir hurmalığı vardı. Ve adam burayı da kendi elinde tuttu. Yetim kıza kendinden bir şey vermedi. Bunun üzerine Allah bu ayetleri indirdi. Bu ayette yine Allahü Teala birden fazla kadınla evlenmeyi kendini ve dörde kadar evlenilebileceğini vekretmiştir. Evet. Allah subhanahu ve teala Muhammed dörde e kadar evleneyin. Selam. dörtten sonrasının haram olduğunu söylemiştir. Bu ayet inince sahabelerden bir tanesinin dokuz tane hanımı vardı. Bu ayet inince onlardan beşini boşayıp Mihirlerini verdi ve dört tanesini kendi nikahında bırakmıştır. 5 ve altı, Allah'ın sizi başına diktiği mallarınızı beyinsizlere vermeyin. Kendilerini bunların geliriyle nızıklandırıp giydirin ve onlara güzel söz söyleyin. Öksüzleri evlenme çağına gelene kadar deneyin. O vakit kendilerinde bir olgunlaşma görürseniz, Mallarını kendilerine teslim edin, büyüyecekler de geri alacaklar diye onları ısrar edip de tezelden yemeyin. Zengin olan sakınsın, fakir olan da uygun bir şekilde yesin. Mallarını kendilerine verdiğinizde yanlarında şahit bulundurun. Hesap sorucu olarak Allah kafidir. Bu ayette yetimlerin hakkını gözetmekle inen ayetlerdendir. Rabbimiz Subhanahu ve insanların ticaret ve başka yollarla hayatlarının dayanağı olan mallar üzerinde beyinsizlere tasarruf harcama imkanı verilmesini yasaklıyor. Buradan beyinsizlere yani tasarruftan men etme çıkarılır ki bunlar da şu kısımlara ayrılır. Bazen hadir küçüklükten dolayı olur. Zira küçük çocuğun ifadesi meramın ifade edebilmesi alınmış soyundandır bazen hacir delilikten delilik sebebiyle olur ki bazı kere de akıl ve din noksanlığından olur. İfras kişinin borçlarla çevrilmesi, borçlarını ödemeye yetmemesi halidir ki bu durumda alacaklar hakimden hacir kararı almasını isterlerse hakim onun üzerine hacir koyar. Yani bugünkü karşılığı icra dediğimiz. Allah azze ve celle o vakit kendilerinde bir olgunlaşma görürseniz mallarını kendilerine teslim edin buyuruyor. Said i̇bn Cübeyr bu ayeti onların dinlerinde bir düzelme ve mallarını koruduklarını görürseniz şeklinde anlamış ve bu şekilde beyan etmiştir. Allah subhanahu ve teala ayetin sonunda hesap sorucu olarak Allah kafidir buyurarak yetimlere bakmaları halinde ve onlara mallarını teslim durumunda verilerden hesap sorucu olarak onları murakaba edici ve şahit olarak Allahü Teala kafidir diyerek teslim ettikleri mallar tam ve eksik, eksiksiz mi yoksa noksan ve eksik mi işleri karıştırıla hesabı birbirine katılmış mı katılmış mı bunların hepsini Allah bilir. İşte bunun içindir ki Müslüm'deki bir ifade de Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Ebuzer, ben seni zayıf görüyorum ve kendim için sevip istediğimi senin için de seviyorum. İki kişi üzerine asla emir olma ve yetim malına vel olmaktan kendini sakın buyurmuştur. 7, 8, 9 ve 10 Ana babanın ve yakınların bıraktıklarında erkeklere bir pay vardır ana babanın ve yakınların bıraktıklarında kadınlara da bir pay vardır. Bunlar az veya çok fark kılındığı şekilde bir paydır. Miras taksim olunurken yakınlar, yetimler ve miskinler de hazır bulunurlarsa onları da rızıklandırın. Hem de güzel söz söyleyin. Arkalarında küçük ve aciz çocuklar bıraktıkları takdirde çocuklar için endişe edecek olanlar haksızlıktan çekinsinler Allah'tan sakınsınlar ve sözü de dost doğru söylesinler yetimlerin mallarını zulmen yiyenler karanlık karınlarına sadece ateş doldurmuş olurlar zaten onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir hata da diyor ki müşrikler malı sadece büyük erkeklere bırakıyorlar kadın ve çocuklara miras olarak hiçbir şey vermiyorlardır bunun üzerine Allah subhanahu ve ta'ala bu ayetleri indirmiştir. Ve mirası taksim ederken orada hazır bulunanlara, yakınlara, hısımlara, akrabalara da bir şeylerin verilmesi gerektiğini tavsiye etmiştir. 11. Çocuklarınızın mirastaki durumu hakkında Allah size şöyle emir buyuruyor. Erkeğe iki dişinin hissesi kadardır. Eğer kadınlar ikinin üstündeyse bırakılan malların üçteki ikisi onlarındır. Şayet kız tek ise yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa ana ve babadan her birine bırakılan malın altıda biri. Çocuğu olmayıp da ona Ana ve babası mirasçı olduysa üçte biri anasınındır, kardeşleri varsa o vakit altıda biri anasınındır. Bu hükümler ölenin borcu ödenip yaptığı vasiyetler yerine getirildikten sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilmezsiniz. Bunlar Allah'ın koyduğu farzlardır, doğrusu Allah alimdir. Hakimdir. Mirasta erkeğe iki pay, kadına bir pay diyor Allah Azze ve Celle. Bu ve bundan sonraki ayet ile bu surenin son ayeti feraiz ilmine dair ayetlerdendir. Feraiz ilmi bu üç ayetten çıkarılmıştır. Feraizir dair varit olan hadisler ise bu ayetlerin tefsiri mahiyetindedir. 12. Çocukları yoksa eşlerinizin geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bunlar yaptıkları vasiyet ve borç ödedikten sonradır. Çocuğunuz yoksa sizin bıraktıklarınızın dörtte biri eşlerinizindir. Şayet çocuğunuz varsa bıraktıklarınızın sekizde biri onlarındır. Ancak bu yaptığınız vasiyet ve borç ödendikten sonradır eğer miras bırakan erkek veya kadın çocuğu ve ana babası olmayan bir kimse olurdu, bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa bunlardan her birine altıda bir düşer eğer onlar bundan çoklar zarara uğratılmaksızın üçte birine ortak olurlar bunlar yaptıkları vasiyet ve borç ödendikten sonradır Bunlar Allah'tan bir vasiyet emirdir. Allah alimdir, hakimdir. 13 ve 14. İşte bunlar Allah'ın hudududur. Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, Allah onu altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İşte bu en büyük kurtuluştur kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder de hududu aşarsa, Allah onu da içinde temelli kalmak üzere ateşe sokar. Hor ve hakir edici bir azap vardır onun için. Allah subhanahu ve teala'nın ölülere, yakınlıklarına, ihtiyaçlarına göre varislere takdir etmiş olduğu bu farda hisseler ve ölçüler onun hudududur. Onları aşmayın ve onları tecavüz etmeyin. Bunun için Allahu Teala kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse hile ve bir takım vesilelerle varislerden bir kısmının hissesini arttırmaz diyor. 15 Kadınlarınızın fuhuş yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Onlar şahadete ederlerse ölünceye veya Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerde göz altında tutun. 16 Sizden fuhuş yapanların her ikisine de eziyet edin. Tevbe edip ıslah olurlarsa artık onlardan vazgeçin. Çünkü onlar tevab rahim olandır. Fuhşaset çekmek için İslam'ın başlangıcındaki hükme göre bir kadın zina eder de bu suçu doğru bir belgeyle sabit olursa bir evde hapsedilir ve ölünceye kadar o evden çıkmasına izin verilmemeli. O evden çıkartılmazdı. Bunun için Allah Azze ve Celle kadınlarınızdan fuhuş, zina yapanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Onlar şahadet ederlerse ölünceye veya Allah onlara bir yol gösterinceye ki bu yolda Allahu Teala'nın bu hükmü nefretmesidir. Evlerde göz altında tutun buyurmuştur. Bu ayet nur içi ve bu ayetin beyanını anlatan Efendimiz'in sözleriyle nefret olmuştur. Çünkü Allah subhanahu ve teala Zina eden erkek ve kadına yüz sopa vurun. Emrenizde bir grup bulunsun. Bunlara bunu uygulamakta sizleri merhamet galebe salmasın. Emreni indirmiş. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de bunun hükmünü benden alın benden. Evli ve dul zina ederse taşlanarak öldürülür. Ve bekarsa yüz sopa ve sürgün demiştir. 17 ve 18 Allah ancak bilmeyerek kötülük yapıp da hemen tövbe edenlerin tövbesini kabul eder. Allah alimdir, hakimdir. Kötülükleri işleyip dururken, ölüm gelip çatınca, şimdi işte gerçekten tövbe ettim diyenlerin ve kafir olarak ölenlerin tövbesi kabul değildir. İşte onlar için biz elem verici bir azap hazırlamışızdır Allah subhanahu ve teala ancak bilmeyerek kötülük yapıp da sonra da can boğaza gelmeden ruhunu teslim alacak meleği görmeden önce bile bile olsa tevbe edenlerin tevbesini kabul edeceğini haber veriyor ve Yunus 93'ü okuyacak olursanız Firavun iman ettim Musa'nın Rabbine iman ettim dediğinde Allah Azze ve Celle şimdi mi şimdi mi aklın başına geldi diyerek onun tövbesini ne atmamıştır kabul etmemiştir. 19, 20, 21 ve 22'de Ey iman edenler kadınlara zorla varis olmaya kalkmanı size helal değildir. Apaçık hayasızlık etmedikçe onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını alıp götürmeniz için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah onu çok hayırlı kılar. Bir eşin yerine başka bir eş almak istediğiniz takdirde öncekine yüklerle mehir vermiş olsanız bile bir şey almayın. İftira ederek ve günaha girerek ona verdiğinizi geri Alır mısınız? Onu nasıl alırsınız ki? Birbirinize karışıp katıldınız ve onlar sizden kuvvetli teminat aldılar. Babalarınızın nikahladığı kadınları nikahlamayın. Geçmişte olanlar artık geçmiştir. Çünkü o çok çirkin ve iğrenç bir şeydi. Ve o fena bir adet Evet. Bu hale naklediyor i̇bn Abbas'tan gelen rivayette bu ayetin izahında bir adam öldüğünde ölenin varisleri onun karısı üzerinde en çok hak sahibi olurdu. Dilerse onlardan birisi o kadından evlenir. Dilerse kadını bir başkasıyla evlendirirdi. Ve dilerse hiç evlendirmez derdi. Bu iş, bu ayet ve bu işe onlar kadının ailesinden daha layıktılar. Bunun üzerine Allah bu ayeti indirerek kadınların haklarını korumuştur. Evet. Allah subhanahu ve teala kadınlarla iyi geçiniz demiştir. Ve Allah subhanahu ve teala'nın bu emrini Resulü aleyhissalatü vesselam'da veda hutbesinde ümmetine Allah adına emanet aldıklarınızı hayırlı çıkın. Onlara yediğinizden yedirin. İçtiğinizden için helalından yedirin demiştir ve onlara yumuşak muamele yapmayı bize emretmiştir. Allah subhanahu ve teala ayetlerinde babalarınızın eşler edindiğini, boşadığını veya herhangi bir sebeple dur kalan kadınları eşler edinmeyi haram kılıyor. Daha önce yaptıklarınız müstesna Allah affedicidir demiştir. 23. Analarınız Kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anaları, gerdeğe girdiğiniz karılarınızdan evlerinizde bulunan üvey kızlarınız size haram kılındı. Eğer üvey kızlarınızın anaları ile gerdeğe girmemişseniz, onlarla evlenmenizde bir rebal yoktur. Öz oğullarınızın karılarıyla evlenmeniz, ve iki kız kardeşi birlikte nikahlamanız da haramdır. Geçmişte olanlar artık geçmiştir. Şüphesiz ki Allah kafudur, rahimdir. 24. Ellerinize geçen cariyeler müstesna, evli kadınlarla evlenmenizde haram kılındı. Bunlar Allah'ın size fark kıldığı hükümlerdir. Geriye kalan kadınları ise, zinadan kaçınıp iffetli yaşamanın şartıyla, mallarınızla istemeniz size helal kılındı. Onlardan yararlanab yararlandığınızın karşılığı olarak kararlaştırılmış olan mihirleri verin. Kararlaştırdıktan sonra aranızda anlaştığınız sususta size bir sorumluluk yoktur. Şüphesiz ki Allah alim olan hakim olandır. Bu ayet-i kerime evlenmesi yasak olanları yani haremlik ve selamlığı gündeme ne artmıştır getirmiştir. Allah Subhanahu ve Teala burada teker teker teker kiminin bir arada duracağını kiminin ayrı duracağını ne yapmıştır? Bildirmiştir. Burada yine muta konusuna değinilmiştir. Muta kardeşlerim İslam'da 3 kez helal kılınıp 3 kez haram kılınan ve sonuncudaysa kıyamete kadar haram kılınan meselelerden bir tanesidir. Yani belli bir mal belli bir meta karşılığında bir erkeğin bir kadınla anlaştıkları sürece birlikte yaşamalarıydı. Allah subhanahu ve teala bunu kıyamete kadar Resul'ün biriniyle ne yapmıştır? Para kılmıştır. Bazı sayfeler vardır ki hala mutanın olduğunu savunurlar ve uygularlar. Allah subhanahu ve teala bunu kıyamete kadar yasaklamıştır. Aleyhissalatü vesselam Hayber'den gelirken bir koku duyuyor. Bu ne eti diye sorduğunda ehli eşek eti pişirdiklerini söylüyorlar. Bütün kazanları döktürüyor ve kıyamete kadar ehli eşek eti ve mutanikah nikahı haramdır diyor. Müslüm'ün kitab-ı talah nikahı okursanız bir gün Abdullah İbn-i ayağa kalkıyor. Allah bazı insanların gözlerini kör ettiği gibi kalpten de kör etmiş diyor ve susuyor. İbn Abbas kalkıyor, ama da kaba insanlar vardır. Abdullah ibn Zubayr, yap ya da fet ver, Vallahi seni rejmetdirin diyor. İbn Abbas diyor ki biz bunu yapıyorduk diyor. Daha sonra bunun nefkedildiğini, kıyamete kadar haram olduğunu öğrenince tövbe ediyor. Evet, üç kere. helal ve üç kere haram kaynağını tutabilirsiniz. Evet.